761. konu, Hz. Ömer'in, mümin için, başına geldiğinde hoşlanmadığı her şey musibettir, buyurması, Abdullah bin Halife şöyle anlatıyor, bir cenazede Hazreti Ömer'le yan yana geldik, bir ara ayakkabısının bağı koptu, bunun üzerine, lanallillah ve ina ileyhi raşun, dedi ve sonra da, kişinin hoşuna gitmeyen her şey kendisi için bir musibet sayılır, buyurdu.